Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Açıklar Mithat. Sen. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, Erzurumlu Emrah vardı bugün saatli marif takviminde. Öyle De, mi? E, ölüm yıl dönümü. Hileye yüz tuttu asırda insan. Mürüvvet, merhamet, hürmet kalmadı. Fisk ile alude oldu abiden cihanda bir temiz tıynet kalmadı diye başlıyordu şiir. Evet, bir de sondaki haberi var halk bankası genel müdürünün eşi de gözaltına alınmış. Eşi de. Evet eşi de gözaltına alınmış. Evet ya bu genişleyebilir zaten değil mi? Evet evet. Yani i̇şaretler oraya doğru o yönü gösteriyor genişleyebilir tabii genişleyebilir. Gelebilir. Nitekim beş emniyet müdürü İstanbul'da e, görevden alınmış haberi de e, okudunuz mu bilmiyorum. Evet şimdi de. gördüm ben de. He, o, benim, İstanbul Emniyetinde beş müdür. Operasyon yetkisi olan. Evet görevden alınmış dediğim. bu da hükümetin karşı hamlesi. Benim Neler de. oluyor ne, ne, nasıl anlamalıyız bunu diye tabii ki herkes soruyor kendine. Pek çok insanın hazır bir cevabı olabilir ama e, o kadar kolay değil hazır cevaplar ile meseleyi e, açıklamak, aydınlatmak e, o kadar kolay değil. Bir defa hani ortada yolsuzluk var ve başka herhangi bir gerekçeyi de e, öne sürmeden e, bu e, yolsuzlukların sonuna kadar soruşturulması gerekiyor. Evet, biz de tamal, var. biz diyenler. mesela bu görüşü vurguladık. Doğrudur sabah. da yani ortada şimdi tabii Türkiye'de her şey bir aleni sırgâh. Yani herkes her şeyi biliyor ama yine de pek çok şey sır gibi ortalıkta dolanıyor. Yani hem sır hem ortalıkta dolanıyor. Evet, açık i̇şte. sır. <gülüyor> açık sır. Mesela yolsuzluk diye bir şey Türkiye'de e, var. E, bunları bizler de biliyoruz. E, bir de dünya yolsuzluk endeksleri de var. Çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan. Ve e, Türkiye her zaman e, çok kötü e, puanlar alıyor. Ve sıralamada da kötü yerlerde. Yani yolsuzluğun e, yüksek olduğu ülke de, e, ülkeler arasında e, başı çekenlerden bir e, Türkiye. Zaten bizler de hani bunu kendi hayatımızda, kendi tecrübelerimizde e, sezliyoruz. E, çoğumuz talip da oluyordur belki ama o kadar çok fazla konuşuluyor, o kadar çok fazla e, bir şekilde gözümüze sokuluyor ki e, yolsuzluk var dendiğinde şaşırmıyoruz. ...şu olup biten bundan ibaret değil. Bundan ibaret olsa... E, ...tabii ki... E, hani, ...çok tartışmamıza... ...çok fazla ses harcamamıza gerek olmaz... E, ...ama... ...gözümüzün önünde olan bir başka şey var. E, durum bundan ibaret... Değil, ...değildir dedirten de o. Yıllardır ve yıllardır... ...cemaat diye bir... vaka var. Şimdi hizmet hareketi... ...deniyor... yok camia deniyor falan. Bizim bildiğimiz işte basbayağı Gülen Cemaati. Ve Gülen Cemaati'nin e, e, on yıllardır devlet içinde örgütlendiğini de hepimiz biliyoruz. Yani bu işte az çok, e, bu işlerle az çok ilgisi olan herkes. Bunu da bitir. Bu da bir vakkaldır. E, ama on, onlarca yıl ya da yıllarca e, konuşulmadı bu da. E, Tabii ki sebepleri vardı insanlar çekiniyordu belki belki ne bileyim başka kaygılar da vardı ama cemaat de bir açık sırdı yakın zamana kadar ortalıkta dolaşan sır her ne kadar sır olabiliyorsa medyasıyla sermayesiyle. işte devlet içindeki kadrolarıyla, siyasi partilerle yaptığı işbirlikleri uzlaşmalarla ta işte Ecevitlerin iktidara gelmesini sağlamakta oraya kadar. Belirlediği belediye başkanları ve bakanlarla falan. E, bu, bu da açık bir sır e, ama artık açık yani sır değil. E, şimdi ortalığa döküldü bu hükümetle giriştikleri e, tırnak içinde savaştan e, beri artık cemaatte bir sır değil. E, şimdi üçüncü bir durum var. Cemaatle hükümet arasında da gerilim. Ve bu gerilimin giderek tırmanması. Uzun süre bu da yani birkaç yıl en azından e, bu da konuşulmadı. Daha doğrusu bu da açık bir sır idi. görünüyordu ama ne zaman bundan söz eden çıksa tahlillerine bunu katan olsa hemen itirazlar yükselirdi her iki taraftan da hem cemaatten hem hükümetten yok böyle bir şey falan diye evet. oysa vardı ve şimdi ortalığa döküldü şimdi denklemin 3 tane unsuru bunun 3 temel unsuru bunlar Yani bunları işte nasıl kuracağız ve bu kurduğumuz denklemde bizim tutumumuz ne olacaktır sorusu önemli. Siz araya girin ister evet, Ben Ben bir de şey bir bu konuları epeydir tabii yani belki de uzun yıllardan beri düşünen taşınanlardan biri başlarında gelenlerden biri olarak bu hukuk usulü açısından mesela ta Magna Cartaya kadar belki götürebileceğimiz bu şeyler, bu soruşturma sağlıklı bir şekilde nasıl yürütülebilir? Bak, içişleri Bakanı mesela istifa etmezse ya da görevden alınmazsa, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kendi Yok oğlumu... hayır, yani işin bir de bu unsuru eklediğimizde haklısın. onu da tabii ki eklememiz gerekiyor ve konuşmamız gerekiyor. Hayır mümkün değil ee, çünkü soruşturma dediğimiz. süreçleri e, adli e, polis yapar, adli e, e, kolluk yürütür. Şimdi adli kolluk ayrı bir yapı değil bizde. Hmm. Bizde genel kolluğun bir içindedir. Ayrı bir şey yok, ayrı bir teşkilat yok. Hmm. Soruşturmayı yapan polise adli kolluk deniyor. Yani polistir ama e, adli süreçlerde görev aldığı zaman adli polis oluyor değil. mu E, şimdi bütün hepsinin e, en üst amiri e, İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı e, bunun, e, yani onların e, en üst amiri artık hani, fazla söze gerek yok. Sicillerinden e, çalışma yerlerine kadar her şeyi belirleyen e, silsilenin en üstünde zaten beş tane emniyet amirinin görevden alınmış olmasını biraz önce saydığımız denklem unsurları dışında değerlendirdiğimizde e, böyle bir soruşturmanın e, hukuken adil ve tarafsız yürütülmesinin e, imkansızlığını da e, görebiliriz. o e, Böyle bir icraat Evet bu polisleri göre. görevden alan da gene bizzat İşçileri Bakanı. Ya, değil? Mecburi olarak. Mecburi <gülüyor> olarak <gülüyor> yani, görev tanımı gereği bu. Görev tanımı gereği bu. <gülüyor> hani bu da işte, tabii bizde çelişkilerin bir parçası. Sonuç itibariyle ortada hakikaten çok kapsamlı, Türkiye'de siyasal sistemi derinden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bu durumunu bu açıklıkta, geçmişte yaşamadık. Yani başka şirketler şekillerde elbette karşımıza çıktı. Yani devlet organları arasında en, en dışarıdan bakışla söylüyorum tabi. Devlet organları arasında bir iç savaş durumu yaşanıyor. Şimdi bunu biz e, işte vesayet zamanlarında tabi ki yaşadık. Yani Hı -hı. ordunun hükümetlere karşı e, tutumu işte ne bileyim yargıda vardı. Fakat orada da genellikle hükümetler daha zayıftı. Yani savaş noktasına taşındığı sert çatışma aynı geldiği zamanları örnekleri düşünüyorum. Aklıma fazla bir şey gelmiyor bu son on yıl hariç. Yani 2000'lerin başından itibaren. Ama şimdi belli ki çok net bir şekilde... Karşımızda artık sözcüleri de çıkıp konuşuyor. bu Çatışmanın taraflarını özellikle cemaat kesiminin. Açık bir şekilde e, tanımlayamadığımız, e, e, teşhis edemediğimiz yapısını, karar organlarını, karar süreçlerini, e, mali kaynaklarını bilmediğimiz bu haliyle kaldığı sürece bilmemizin de mümkün olmadığı bir yapı e, siyasi iktidarla açık bir Devlet organları üzerinden açık bir çatışmaya giriyor. Evet, Mitat Bey bir şey sorabilir miyim Tabii bu ki. noktada? Ee, yani bir iç savaştan bahsettiniz bu iç evet. savaş Türkiye'de gerçekleşiyor bu devlet tüm. organları arasında ve evet. Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Evet. Bu iki grup arasında yaşanan savaş herkesi ilgilendirdiğine göre bu iki grupun arasındaki mücadeleye bakıp siz ne yaparsanız yapın istediğiniz gibi mücadele edin demek ne derece sağlıklıdır? Ya tamamen tamamen apolitik bir tavır. Hep söylüyorum zaten. Yani böyle bir şeyi yiyin bizimizi mantığıyla izlemek. Türkiye'de özellikle belli kesiminin e, geleneksel tavrıdır. Politika üretememekten kaynaklanan ya da e, tahlil yapıp bu tahlilin evet. e, derinlemesine tahlil yapıp bu tahlilin gereklerini yerine getirmekten korkma gibi bir sebebe dayanan bir. Evet. E, faktöre dayanan bir yaklaşımdır bu. Yani Türkiye'de bu Kürt sorunu ilgilendiriyor. Devletin yapılanmasını ilgilendiriyor. Hukuk devletinin, demokrasinin her neyse geleceğini ve bugünü ilgilendiriyor. Ve biz burada iki güç var, yesinler birbirlerini e, diye, diyeceğiz. Bizi hiç etkilemeyecek bu öyle mi? Ha, bu kadar hani dar, bu kadar sığ bir bakış olabilir mi ki? Burada bir defa benim mesela bazı... Şey, pardon bir şey söyleyeceksen Can araya... Yokum ben, sonra... ben, ben aldım cevabımı. <gülüyor> yani Ömer abi burada bir şey söylüyor musun? Yani hani... e, bu çok e, katıldığım benim de şahsen bu söylediklerin... E, ...ve bir takım e, sol kanat e, görüşleri dile getiren gazetelerin bir kısmına da yansımış durumda. Yani tamamen bundan memnuniyet duyan... Bu Bu yesinler birbirlerini diyen hatta işte bir siyasi parti bildirgesi gibi çıkan birinci sayfaları gazetelerde oldu işte belli oldu artık hükümet istifa etsin diye Yani yolsuzluğun ne büyük bir çürümeyi ortaya koyduğunu ve hepimizin hayatını nasıl ilgilendirdiğini evet. bu hırsızlık yolsuzluk olaylarının üzerinde durmuyorlar. Ya, yani. politikliğin bir politizasyonu sizin de dediğiniz gibi aynı. Evet. İşin yani bir de diğer tarafı elbette yolsuzluk çok büyük bir olay. Fakat öbür yandan bu işte bu kapışmada cemaatin rolünün bu operasyonun şimdi yapılmasında ve e, bir e, hani şartları kollayan bütün şartları dikkate alan bütün soğuk e, soğukkanlı bir şekilde baktığımızda anlar, anlarız yani bu neden şimdi yapılıyor? Yapılmasın demek değildir bu. Burada bir büyük iç savaş var devlet üzerinden devlet organları üzerinden bu iç savaşın taraflarını tutmak anlamına gelmiyor bizim yapacağımız tahiller böyle bir şeye gerektirmiyor ama önce şunu söylemek lazım ya ben net bu konuda son derece netim hiçbir yapının böyle bir meşruiyeti olamaz devlet içinde, devlet organları üzerinden siyasi iktidarla kapışma ve siyasi iktidarı paylaşma mücadelesine hiçbir meşruiyet tanımam yani burada tereddütsüzüm yok işte cemaat falan şöyle böyle demenin hiç gereği yok, burada bunu söylediğiniz zaman hükümetin yanında durmuş olmuyorsunuz burada durduğunuz yer yani AKP'nin yanında durmuş olmuyorsunuz Demokrasinin asgari gereğidir. Hukuk devletinin askeri gereğidir. İkinci nokta e, yolsuzluk diye bir şey varsa ve bir hukuki süreç başlamışsa bu hukuki sürecin de en objektif bir biçimde yürümesini sağlamak için her türlü tavrı koyarım. Yani geçen gün söyleşide söylediğim gibi yani hem bunları yapmak hem de Daha doğrusu hem kirliliği görmek ve onu ortaya koymak, hem de kirli olmayan yöntemleri savunmak, bunun kirlilikle mücadele mümkündür. Biz bu imkanın nasıl somutlaşabileceğini konuşmak durumundayız. Evet. Yani bu esas bu sorun, da... o esas sorun o kirliliği, bu muazzam çürümeyi. Önleyecek, e, mücadeleyi alttan vermek. Aynen yani. öyle. Bu, bu iki türlü çürüme. Yolsuzluk büyük bir çürüme. Fakat devlet organlarını e, ele geçirme konusunda Türkiye'deki bu müthiş iştahı e, yeni değil bu iştah. Bu müthiş iştahı besleyen sisteme karşı çok net davranmak lazım. Yani kim güçlenirse devlet organlarında ...yer kapmaya çalışıyor. Devlet Bu da yolsuzluğun bir nedeni zaten. Neden? Çünkü devlet bir rant paylaşım mekanizması haline gel, gel, gelmiştir ki hep böyleydi aslında. Ve bu rant paylaşım mekanizması olması iştahları kabartıyor. Neden devlet içinde örgütlenir çeşitli yapılar ve işgal etmek ister cemaat gibi? Hatta hükümetler neden bu kadar kadrolaşır? Çünkü devlet hem siyasi hem maddi rant paylaşım merkezidir Türkiye'de. Şimdi bizim bu sisteme karşı çıkmamız lazım. Bu rant, rant paylaşım odağı olarak devlet anlayışına karşı çıkmamız lazım. bir birbirimizi demek de bunları sağlayamıyoruz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz daha pek çok şey var elbette. Yani burada bu e, cemaat... ile hükümet tapışmasının ortaya çıkardığı önemli sonuçlar var. Mecburi şeffaflaşma diyorduk diyorum hani evet, artık söylenişinde de var evet. değil mi? Evet söylenişinde var. Yani mecburi şeffaflaşma yaşanıyor. birbirine ama bu şeffaflaşmada e, sürekli bela ve hukuk dışı yöntemlere yani ahlak ve hukuk dışı yöntemlere Kayıldığı zaman buna tepki göstermek bizim görevimiz. Yani bunlar birbirlerini yesinler diyerek burada da tutum tapınmış olmayız. Ee, bu tür kapışmalarda e, ahlat ve hukuk dışı her türlü yöntemi bizim eleştirmemiz lazım. Bizim karşı çıkmamız yani Bizim dediğim benim yani demokrasi değerlerine inanan insanların... E, falan yoksa kimse adına konuşmuyor Vatandaş yani, şey yani, öyle evet. bir şey değil yani, hani Doğru demokratik Tutumun ne olduğunu anlatmaya Çalışıyorum e, kendi e, Görebildiğim ve inandığım çerçevede e, Şimdi e, hani Bunu yapmak yerine e, Yiyim birbirinizi dediğinde Türkiye'nin neyi çözmüş olacaksın AKP'den Kurtulduğunda Diyelim şimdi AKP çekildi Bu sistem aynı şekilde durduğu sürece ne değişmiş olacak hiçbir şey evet. kaldı ki şimdi hani AKP'yi bir e, seçimle yenmiş olmayacak hiç kimse e, ama devlet organları üzerinden edindiği güçle devirmiş olacak buna nasıl gönlümüz razı olur hesap vermek başka bir şey. Hukuken hesap vermek başka bir şey, siyaseten hesap sormak başka bir şey. İkisi aynı düzlemde değil. Yani siyaseten hesap sormanın yolu, şimdi başbakan sürekli seçimi vurguluyor, evet bir yolu, önemli bir yolu seçimdir, doğrudur. Seçim dışı yöntemleri, burada e, hükümetleri devirmenin, bir yolu haline getirecek anlayışlara karşı çıkmamız lazım. Karşı çıkmak gerekir. Ee, bu e, bizim hani bunu söylediğimizde seçimi e, demokrasiyi seçimden ibaret görmüş olmuyoruz ama seçimin ne kadar önemli bir şey olduğunu da unutmayalım. Seçim bu e, dev, pardon siyaset dışı güçlerin sistemi dizayn etme manevralarına, imkanlarına karşı çıkmayı da gerektirir. Şimdi bir sürü parametreyi söyledik ve bunlardan yani ne öyle AKP'yi savunmuş olarak ne cemaatin yanında durmuş olarak bir çözüm, bir paket çıkarmak mümkündür. Mümkündür. Bu değerleri tabii gözetmek esastır. Değerleri gözettiğimiz ...yapacağınız noktada... ...yapacağınız... ...ortaya koyacağınız tavır da... ...elbette... ...yerini bulacaktır... ...diye düşünüyorum ben... ...karşılığını bulacaktır... ...evet... ...evet yani bu... ...çok hakikaten büyük çaplı bir şey... ...büyük bir çalkantı yaratacak... ...ve uzun boylu da... ...daha epey bir konuşma fırsatı... ...bulacağız ama... daha gideceği epey yerde olduğu anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Yani e, başka tür e, hamleler de beklemek gerekiyor. Yani Türkiye siyasi kültürünün bugüne kadar biriktirdiği bütün habasetleri, habislikleri muhtemelen e, yöntem olarak e, göreceğiz. E, ve e, yine e, bu vesileyle sistemin içinde ne kadar büyük çürümeler olduğunu daha açık göreceğiz alternatifsiz bir kavga olarak bu kavgayı yani şu kavgaya alternatif bir siyasi bakış geliştirilmediği sürece de yine demokrasi güçleri ya da işte istersek genel özgürlükçü sol çevreler ilkeler değerler yine Burada belki de daha fazla ezilecek bilemiyorum. Yani bu çiller, şefiller ve çiven evet. hikayesine dönecek. Böyle, bir evet. evet. Fakat tabii bir, yani son söz olarak belki artık bitti sürede ama e, şey vurgulamak bir kez daha iyi olabilir. Yani evet. bütün bu korkunç yolsuzluk ve çürümüşlüğün en büyük e, hesabı da gezegenin kendisinden yani evet. ülkenin tarımarından geçtiği de apaçık ortaya çıkıyor yani. E çok açık yani bu, bu, bu, bu. yani en, en büyük değeri ki neresi saklıyorsa kendinde neredeyse en büyük de değer en büyük Tamam da oraya Tamam öyle, da, aynen öyle işte. Evet, sizin başladığınız, evet. verdiğiniz haberin detayları da gelmeye başladı. Bu iddia emniyet operasyon, emniyette operasyon yetkisi evet. olan 5 emniyet müdürünün kim oldukları da ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Bunlar Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Kaçakçılık evet. Şube Müdürü Tuğrul Turhan, Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve Asayiş Şube Müdürü Ersan her çıktıymış. Bu isimleri yakından takip eden ve hani emniyetteki gelişmeleri devlet içindeki bu isimlerin anlamını takip eden bilen arkadaşlarımız muhtemelen şimdi hemen bunun ne, ne demek olduğunu da isimler üzerinden çözeceklerdir biz tabi. Yani ben bilmiyorum en azından Hı. bu isimlerin ne anlama geldiğini ama makamların ne anlama geldiği... çok açık. Çok açık. Yani. peki çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Mitat Sencerle hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın Mitat Bey.